İyi Bir Çoban Eski Roma'da eyalet valilerinden biri Kayser Tiberlus'a vergilerin arttırılmasını teklif edince şu cevabı almış. İyi Bir Çoban koyunlarının yününü kırpar ama derisini yüzmez. Evet. Ne yedirelim? Lokman Hekime Hastalarımıza ne yedirelim diye sorduklarında şu cevabı vermiş. Acı söz yedirmeyin de ne yedirirseniz olur. Evet, sigorta. İngiliz büyük elçisi eski Türk evlerinin dış duvarlarına asılan ya hafız, muhafaza eden Rabbimiz. Levhalarını görünce dayanamamış ve keçeci zade Fuat Paşa'ya bunların ne olduğunu sormuş. Fuat Paşa İngiliz'in tam anlayacağı dille cevap vermiş. O gördükleriniz Osmanlı Sigorta Şirketi'nin levhalarıdır.